Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeci olacağımız bizlere tasavvufi ısılahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Ölüm kavramından devam ediyorduk en son. Muhterem Hocam şöyle bir şey rivayet ediliyor. Kuşehir'in Er Risale isimli eserinde. İbni Sehel İsfahani'nin şöyle dediği hikaye edilir. ''Siz zannediyor musunuz ki ben halkın öldüğü gibi hastalık ve dost ziyaretlerinden sonra öleceğim. Ben sadece ey Ali diye davet edileceğim. Bu davete icabet edeceğim. İşte o kadar.'' dedi. İbn-i bir gün yürürken Lebbeyk dedi ve can verdi. Yani Allah'ın davetine Lebbeyk diye karşılık verdi ve o şekilde canını vermiş bu kişi. Dilerseniz buradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurün efendim. Eyuz billehimine şeytanı racim. Rabbi l Ve ala Muhammedin ve salam aleyh ve sahbihi Ve bihi Hu. Şimdi. Cenabı Allah ne kadar samimi bir dost. Evet. Yani sevdiği Allahla arasında bir teklif yok. Gel gel, git git, otur otur, kalk kalk. Bu seviyede birisi. Biz geldiğince niye çağırıyorsun beni? Ben yorulurum. Mesafe var, zaman yok. Şu var, elli tane bahane üretiriz. Evet. Aşık böyle değil. Gel hemen gelir. Hemen davete icabet ediyor. Hemen. Hiçbir şey lebbeyk. An, Ananda. Hemen atlar gelir. Gerçek Allah dostu budur. Talebelerime böyle doktora deserinde ölüme, ölümü ne kadar seviyoruz? Çünkü her zaman söylediğim gibi Cuma Suresi ayet 6 ölümü sevmek demek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demektir. Evet. Cuma Suresi ayet 6 Oylar, ey yahudiler, siz Allah'ı bir diğer insanlara göre daha çok seviyoruz diyorsunuz Seviyorsanız buyurun ölümü tefaul babından içselleştirerek sevin. Tefaul babı itseleştirmeyi ifade eden bir babtır. Evet. Benim Öznelleştirin. Ölümü öznelleştirin. Ölümü öznelleştiren. Öznelleştirmek ölümün kendisi olmak. Ölümün kendisi olmak demek... Yani her an ölüme hazır. Her an ölümü istiyor. müheyya, Yani korkmuyor. samimi dost. Ölüm deyince yüzü gülüyor. Başkalarının suratı asılıyor. Bu halde olan bir kimse Allah'ı seviyor demektir. Cuma suresi ve diğer ayetlerde de buna işaret eden... ...dolaylı veya direkt olarak temas eden ayetler ve hadisler pek çok. Evet. Şimdi... ...talebelerime böyle söylüyorum. Allah'ı seviyor musunuz? Herkes seviyoruz diyor. S seviyoruz. Ve herkes yalan söylüyor. Evet. Fakir, ben de dahil olmak üzere... ...insanların... O ...çok kahir bir ekseriyetinin... ...Allah'ı dilinin ucuyla sevdiği kanaatindeyim. Sevmiyor değil. Seviyor ama dilinin ucuyla. Fakir ben de onlardan bir tanesiyim. Estağfurullah. Şimdi kapı açıldı. Bakın stüdyoda şu anda... ...Erkam Radyo'nun stüdyosunda... ...şu anda dersimizi yapıyoruz. Burası kayıt odası. Evet. Ve şu kapıyı... ...açtı birisi, geldi... Etem dedi bana. Ondan sonra sen ödün Vahit Hoca. Evet. Buyur. Ben Ezrail'im. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Dese ne yaparız acaba? Evet. Ben için. şu kapının camını kırar kaçarım. Sen de şu pencerenin camını kırar kaçarsın. Evet. Bana kavuşmak istemeyene Allah ne diyor? Ben de kavuşmak istemem diyor. Evet. Kaçışımız Allah'tan, Allah'a değil. Fefurru min Allah değil. fefirru fefurru anillah değil. Fefurru ilallah diyor hadis-i İla gaye mugayyada dahildir Arap dil kurallarında. Avamili Cürcani de böyle yazıyor. Allah'a koşun diyor. Allah'a koşun ama kavuşarak. kavuşarak. Sonra kavuşmak. Tabii. Sen böyle bir durumda anillah mı ilallah mı oluyor acaba? Firarın neye? kişinin firarı neyse o ondan ibarettir. Firarımız her an Allah'a olmalı. Başka bir şey değil. Firarda korku vardır biliyorsunuz. Evet. Ben dünyadan korkuyorum. Ondan aslanlar gibi korkuyorum. Canavar sırtlanlar, saldıran canavarlar gibi korkuyorum. Böyle monster ejderha beni kovalıyor. Allah'a kaçıyorum. Bir korkudan Allah'a koşuyor. Evet. Hz. Musa bile imtihan olmadı mı? Asa'yı yere attı. Cenab-ı Allah dedi, ne dedi? İnni la yekâfu ledeyyel mürselûn. Benim huzurumdayken, benimle buluşmuş iken, benimle beraber iken bir mürsel peygamber korkup kaçar mı dedi? Korkar mı dedi? Ben var mı? Ben varsam korku olur mu? Ey Musa dedi. Evet. ...sopana attın, asana attın... ...yılan oldu ve kaçıyorsun dedi... ...ben varken korkulur mu dedi... ...ben varım dedi... ...bunu çok düşünmek lazım bu kelimenin manasını... ...Hazreti Musa peygamber... ...inni la <gülüyor> yekhafu evet. ledeyyel muselun... ...Allah var mı? Korku yoktur... ...korku varsa Allah yok demektir... ...çünkü ümit Allah'ın kendisidir... ...korkumuz olacak... ...ama içinde... ...tam ortasında ümit olacak... ...beraber olacak yani... ...beraber olacak... Tabii. ...ümidimizi korkumuz terbiye edecek... ...korkumuzu da ümitlerimiz terbiye edecek... ...işte... Allahü Teala... ...Ezrail geldiği zaman bizi davet ediyorsa şayet... ...hoş bulduk... ...emaneti gel al... ...gelecek Ezrail Aleyhisselam... ...emaneti alacak... ...sahibine götürecek... ...biz de boynumuzu bükeceğiz... Ölüme teslim olacağız. Ölüme teslimiyet... Ölümü sevmekle olur. Kişi sevmediğine teslim olmaz. Evet. Ölümü sevmek demek de... Allah'ı sevmek demektir. Allah'a teslimiyetimiz kadarıyla... Ölüme teslim oluruz. Eğer dünyadayken Allah'a teslimiyetimiz... Biraz hafif kaldıysa... Yeterli değilse... Ölüme teslimiyetimiz de... Biraz zor oluyor. Zor olur ve hafif kalır. Evet. Doğru orantı var Onun için Ezrail Selama Lebbeyk diyebilir miyiz Diyemez miyiz Allah'a dünyadayken Teslimiyetin ne kadardı O teslimiyetine bak Kuvvetli teslimiyet varsa Ölüm senin için korkulu değil Ama İslam teslim aynı manada biliyorsunuz Allah'a ne kadar kendimizi Biz teslim ettik Allah'a ne kadar Biz teslimiz Ben bilmiyorum ben bunu ...Allah'a ne kadar teslimiz. Ne kadar teslimiz. Teslim olduğumuz kadarıyla... ...ölüme, ezra ile teslim oluruz. Denge... ...Allah'ı sevmekle ölüm... ...aynı terazinin kefeleri arasında... ...bir dengeyi göstererek anlatılıyor... ...Cuma Suresinde. Dolayısıyla... ...biz... ...aşkı anlatırken... ...zamansızlık... ...referansıyla anlatmamız... ...gerekiyorsa şayet ki... öyle. Evet Zamansızlığı bizim varoluşumuzda ifade eden kelime ölüm değil mi? Ölüm zamansızlık değil mi? Evet O sevmek ölmek demektir Severek ölen fena makamına eren Öldükten sonra diri kalır Vel muhibbune la yemutun Aşıklar ölmez Ne i̇şte sır bu Başka evet. bir şey yok Ama işte bu çok zor bir şey Sana birisi geliyor vahid diyor. Senin bir tane dairen var. Bir tane arsan var. Bir tane araban var. Bunların hepsini Allah rızası için Hüdayi Vakfı'na ver ve Tanzanya'da Nijer'de Gana'da bir Kur'an medresesi açılacak orada kullanılacak dese evet. o diyene karşılık hemen der demez der efendim diyebiliyorsan imanda teslimiyette mükemmelsin. Evet. Biraz gecikerek cevap veriyorsan evet al diye ...beş dakika sonra teslimiyette azalma var. Zayıf yani. Ve böyle bir soru geldiği zaman hiçbir ben şey de olsam ben hiçbir şey vermem. O zaman teslimiyet teslimiyet diye bir şey ortalıkta yok. Bir şey yani. Biz teslimiz efendim. İslam'ız efendimiz. Biz boynumuzu büktük efendim. ...bunlar hep havada kalan boş laflar... ...balon gibi, böyle balon uçuranlar çok... ...bir sadece panayırlarda... ...o uçan ve balonları uçuranlara... ...ve balonlarına bakıyoruz... ...uçurun çok tatlı, kimisi yeşil renkli... Kimi ...kırmızı renkli, kimi mavi renkli... ...böyle bir şey yok... ...kimse Ebu Bekir olamadı... Evet. ...Sami Efendi Hazretleri gibi olamadı... ...hepsini veremedi... ...bizde böyle bir şey yok... İstanbul. ...onun için yani teslimiyet noktasından hareketle Allah'a tam teslim olan ölüme kolay teslim olur. Ama Allah'a teslim bulmanın arka planı, yapılanması buralardan başlayan anlatımlarla ancak ortaya çıkıp teşahhus ediyor. Materyalize, şekilleniyor. Hüviyetleşiyor. Belirli hale geliyor. Ması, nesi, nelili, neli'yi, limesi, niçinliği, keyfe, keyfiyeti, ...efendim söyleyeyim... kemiyeti, ...sayısı... ...ağırlığı... ...niteliği... ...niçini... ...nedeni... ...neliği... ...mahiyeti... ...ne girdiğimiz zaman teslimiyetin... ...bu beş tane soru edadı var... ...beş soru edadını... ...barikatını aşmamız... ...mümkün değil içim evet. ...çünkü... ...bu soruları... ...men, ma... ...keyfe, kem, keyfe... ...bu soruları akıl soruyor... ...akıl teslim olmaz... Akıldız zor değil, akıldışı zor. Evet. Akıl olan yerde bu sorular sorulmaz zaten. Aşkta soru yoktur. Sorgulama ve soru varsa ona aşk denmez. O yüzden bu soruları sorarak intihar eden aşıkların sayısı çok. Soru sorduğun an intihar ettin. İntihar eden sen değilsin, senin aşkın intihar etti. Evet. Başına bela geldi. Ya Rabbi, bu belayı ben hak ettim. Bir yerde bir hata yaptım. Bir yanlışım var benim. Ondan dolayı geldi. Boynum bükük özür diliyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi bu belayı bana niye gönderdin? Ben geçen bir kurban kesmiştim. Efendim söyledim 1500 lirada falanca delikanlı evlenecekti. Yardım ettim. Bela sadakayı def ederdi. Ama benim bu hastalık gitmedi. Allah'ı sorguluyor. Sorguluyor. Hı. Yani Allah oluyoruz. Yani firavunlaşıyoruz. Yani bizde firavunlaşma temayülü var. Rapleşme temayülü var. Ondan sonra bu şirk içerisinde boğulmuş iken tevhidin hakikatleri hakkında burada oturup Erkan Barajı'la konuşmak yapmak çok tatlı oluyor. Keşke bir de Türk kahvesi olsa daha tatlı olurdu mesela. O yok şu anda. Evet. Hep yalancıyız. Yalancıyız. Estağfurullah. Baş yalancı benim. Vahidim. Güzel vahidim. Baş yalancı ben. Estağfurullah. Yalancı, Estağfurullah. yalancı benim ya. İlk yalancı mi? Ne teslimi yahu? İman ne imanı yahu İslam ne İslamı yahu Aşk ne aşkı yahu Namaz ne namazı yahu Yahu hu. Hiçbir şey yok Tabi hocam siz kemalatından bahsediyorsunuz Bu en zirvesinden Bak Burada, burada. bahsettiğiniz için evet Üf. Ahirette ne olacak halim bilemiyorum Mayt. İnşallah iyi olur hocam ümit kesmemeye çalışıyorum da Allah ümit kesmeyin diye emir veriyor ya. O emri uyumak için ümit kesmiyorum. Yoksa as işin hakikatinde ümit yok. Da Allah'a ayıp olmasın diye ya Rabbi ümit ediyorum hadi diye. Yani Estağfurullah. Ayıp olmasın diye. Burada bak dikkat edin. Beni diyor İbn Seyl İsfahani rivayet ediyor veyahut şöyle söylediği ifade ediliyor Allah'a ne kadar samimi dost ki canı her zaman ölüme hazır her an ölüm her an gündemde siz zannediyor musunuz ki ben halkın öldüğü gibi herkesin öldüğü gibi hastalanacağım 3-5 gün yatacağım efendim söyle beni ziyarete gideceksiniz şu olacak bu olacak ondan sonra öleceğim ben böyle ölmeyeceğim diyor Evet. nasıl öleceğine haber, haber veriyor çünkü hastalanmak ölümün habercisi ben Allah'tan ne zaman istersen hazırım diye Allah söz verdim hazır olmayanlara Allah geliyorum diye bir hastalık verir hastalığın sonunda canını alır Ezrail gelince kapımı tıklatmayacak kapı açık girecek hadi gidelim gideceğiz o kadar da... hasta olmak biliyorsun hastalık ölümün habercisi. tedaicisidir Tabii. habercisidir ...çağrıcısıdır... ...belirtileridir... Evet. Bu ...onun için haserlandığımız zaman... ...ey Ezrail... ...benim canımı almaya geldin ama niye haber vermedin dediğinde... ...Ezrail'e niye canımı almaya geldin dediğinde... ...habersiz geldin dediğinde... ...Ezrail diyecek ki... ...Allah ben sana haber verdim diyecek... ...bak dizin ağrıdı, kafan ağrıdı, hasta oldun... hastaneler attın, sıkıntı çektin, eziye çektin... Evet. ...her bir eziye sıkıntı... ...ben geliyorumdu... ...ben geliyorum'un belirtisi ve kapı çalmalarıydı... ...seni da ölüm var... ...bunun için ben daha önce habercilerim yolladım... ...geliyorum diye gönderdiğimiz hastalıklar. ...ben geliyorum'un ifadesiydi... ...ama sen ders almadın... Evet... ...işte ben o ölenler gibi... ...yok hastalık ben geliyorum... ...böyle bir davetiye falan beklemiyorum ben... ...hazırım her zaman... ...ve hatta bazılarının yaptığı gibi... ...işte benim ölümüm yaklaşıyor İhtiyarladım. ...Ahmet'e gideyim, Mehmet'e gideyim... ...işte Bekir'e gideyim, Yalçın'a gideyim... ...Hasan'a, Osman'a gideyim... ...Hasan'a, Hüseyin'e gideyim... ...Mehmet'e gideyim... ...Bülent'e gideyim... ...helallık dileyim... ...diledikten sonra Allah canımı alsın... ...böyle bir yerlere gidip helallık alıp hazırlık yapıp... ...bu şekilde de benim ölmeyeceğim böyle, ben diyor... ...böyle olmayacak diyor... Yani. ...böyle olmayacak benim diyor... Ölüm ne zaman gelirse ben Allah'ıma hazırım, bekliyorum. Hangi an, hangi hal, hangi durumda gelirse hemen esas duruşa geçeceğim. Esas duruş bitti. Hazır ol. Hazır ol. İhtizar. Evet. Yani aleti ihtizar. Allah'ın üzerine hazır olma durumu. Haleti ihtizar. Da harfiyle. İhtidar. Evet. Hazır ol. Huzur huzur. Bitti. ...yani Türk ordusu... ...esas duruş diyor, hemen hazır ol durumuna... Haz, ...hazır mi? ol dediği zaman... Evet. ...ne demek hazır ol, Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır ol... ...yani ölüme hazır ol demektir... ...esas duruş, ölümüne hazırım... ...Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırım... ...kamikazeyim ben... ...emret... ...bütün ateşli yerlere... ...bütün ölümcül yerlere... ...bütün savaş sahnelerine... ...bütün, efendim söyleyeyim... ...zorluklara hazırım esas... Ev komutanım, senin önünde kelem kesik. Buyur. Ne edersin, ne yapacağım. Şu yerden uçurumdan atladı, atlayacağım. Ateşe atla diyece. Ateşe girdi, ateşe gireceğim. O hadır ol kelimesi var ya. Evet. Manası bu işte. Ben ben ölüme hazırım. Ben bir intihar komandosuyum. Ben bir kamikazeyim. Emre emre hazırım. Ben hazır, Allah'ın üzerine çıkmaya hazırım askerlikte ve hiç kıpırdamadan duracaksın. ...rahat deyince ondan sonra istediğin gibi rahat duruyorsun değil mi? Evet. Esas duruşta soluk almak bile yasaktır. Hiç kımıldamak yok. Burnunu bile kaşıyamazsın. Evet. İçtimarlarda, askerlikte... Öyle. ...burnumuzu bile kaşıyamazdık. Tamam. Hiç kımıldama yok. Sohbet dinlerken ve namaz kılarken de aynı durum olması aynı lazım. Aynı olması lazım. Sohbet dinlerken sırt sıyaslanıyor, rahat oturuyor. Hayır, esas duruşa geçme durumudur. Cuma hutbesi dinleme pozisyonu, Nakşibendi sohbet adabı. Millet sırtını yaslıyor, orasını kaşıyor, burasını kaşıyor, sineklere bakıyor, burnunu kaşıyor, sakalıyla ile oynuyor. Sohbet böyle dinlenmez ki. Hadır olamamış, hazır, hazır ol, geçememiş, hazır olmamış evet. oluyor. Namaz kılarken de hiç kımıldama yok. Sakalıyla hafifçe şöyle bir oynamış sahabeden birisi, sakalıyla elini götür, şöyle bir oynamış. Yani elini sakalını biraz gezdirmiş. Bu namaz değil diyor peygamberimiz. Bu evet. şu yok bu namazda diyor. Sakalıyla meşgul oluyor. Halbuki elini sakana götürü şöyle bir olay vermiş. ...sohbette parmak bile oynatılmaz. Sohbet ve bir yere yaslanılmaz. Rahat rahat kol yaslıyoruz, bir de uyuyoruz sorulur. Ama uyumak iyidir. Ama Allah'tan gelen bir uyku olursa kımıldama yok. Hiç hareket yok. Tam sessizlik. Derin bir uyku, derin bir murakabe hali kalpte Allah'ı hissediyorsunuz kulak sohbete önünüze bakıyorsunuz o şekilde cuma hutbesi dinler gibi dinliyorsunuz sohbet odasına salonuna o sırada pencereden açık pencereden bir güvercin geldi sizi taş ve ağaç zannettir üzerinize konacak sohbeti öyle dinliyorsanız sohbettir çünkü Ebu Zedgıfari hazretlileri anlatıyor biz hiç kımıldamazdık diyor evet meşcidine bir güvercin girer Bizi taş zanneder, ağaç zanneder, üzerimize konardı. Yani sohbette ağaç gibi, taş gibi kımıldamayın diyor. Hadis bunu anlatmaya çalışıyor. Huzuru yok, huşu yok. Olmayınca sohbeti içselleştirme yok. Huşunun namazı ise namazdaki huşu Allah'ı içselleştirmek. Evet. Namaz imanı artırır. Onun için namaz terkeden imanı yoktur diyor biliyorsunuz. Küfürle. ...beynel küfrü vel imani... ...terkisselat diye hadisler var değil mi? Evet. Sayı hadis. Namazda eylem bir tane. Allah'ı içselleştiriyorum. Allah'ı özünelleştiriyorum. Allah'la sen ben... ...ikiliği gidiyor. Yani Allah... ...içimde inşa ediyorum. Büyütüyorum. Benim bütün zerrelerime... ...hakim oluyor. Tam bir mümin... oluyorum. Öl diyor, ölüyorum. Kal diyor, kalıyorum. İşte bu zat allah Teala beni davet edecek, Ey Ali! diyecek, Ey Ali! Yani gel diye çağıracak. Fethuli, Ya eyyotü ennefsu, Irci'i, emri. Gel, dön bana. Dön bana diyecek. Emrini alınca ne olacak? O, da... o zaman icabet edecek. Fethuli, cenneti. Lebbeyk diyecek lebbeyh diyerek cennete gelecek ve cennette Allah'a kavuşacak Cehennemde Allah'a kavuşulmuyormuş. Cennette Allah'a kavuşuluyor. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَ عَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا bi ibadeti رَبِّهِ اَحَدًا Allah'a mülakat mı istiyorsun? O zaman güçlü bir iman, salih amel ve Allah'a şirk koşmak. Böyle olursa Allah'a mülaki oluyorsun. Bunlar yoksa Allah'a mülakat odamıyor. yok. Mülakat nerede olacak? Cennette olacak. Evet. güçlü iman, salih amel ve şirk koşmamak. Evet hocam. İşin içinde işler var ve en sonunda bir gün yolda gidiyordu. İsfahan caddelerinde bir ses duydu. Ey Ali, irciğe dön hemen döndü lebeyk dedi. Sen kimsin? Niye geldin? Benim canımı almaya geldin. Daha vaktim var. Gencim itiyer öyle bir şey demedi. Öyle bir şey yok. Gel. Okey. Ve canını verdi. Teslim oldu ve öldü. E. Teslim olmasa da ölecekti zaten. Ama o ölmeyi seviyordu. Bekliyordu zaten. Ve o anı bekliyordu. Sevgilinin geleceği an. Bir insan sevgiliyi görünce ona lebeyk demez de ne der yahu? Evet. Anlayanası yurisin eksaz, anlamayanı etem ocaz. Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam, yine şöyle bir anekdottan bahsediliyor. Ebu Hasan Müzeyin anlatıyor. Ebu Yakup En hastalanmış ve ölüm döşeğine düşmüştür diyor. Ve can çekişirken La ilahillallah de dedim diyor. Yani telkinde bulundum. Tebessüm ederek bana baktı ve bunu bana mı söylüyorsun? ''Ölümü tatmayan zatın izzetine yemin ederim ki benimle onun arasında izzet hicabından başka bir şey yoktur.'' dedi. Yani benimle Allah arasında izzet hicabından başka bir şey yoktur dedi ve o şekilde ölüverdi diyor. Müzeyyin bu hadiseyi hatırladıkça sakalını eline alır ve ''Ey Müzeyyin, hiç senin gibisi Allah'ın evliyasına kelime-i telkin edebilir mi?'' ''Ve bundan dolayı ne kadar mahçubum?'' diyerek ağlardı diyor. Yani kelime-i şahadeti terkin ediyor ve o kelime-i şahadeti terkin ettiği eee nehrajurinin e, vermiş olduğu cevap. Dilerseniz bunu açıklayarak devam edebilirim muhterem hocam. Buyurun efendim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve's salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ''Ve <Gülüyor> bihi Bu aklıma Yavuz Sultan Selim Han'ın ölümünü getirdi. Evet. Hasan Can. tac Tevarih'in yazarı, evet. Sadettin Efendi'nin babası Hasan Can. Evet. Yavuz Sultan Selim Han'ın Nedim'i sürekli yanında sürekli duran. Sürekli yanında. ...sohbetinde... ...samimi arkadaşı Evet. Ve... ...tabii... ...Yavuz Sultan Seliman... ...Hasan Can'la... ...böyle danışıyor. Yanında böyle sürekli bir... ...arkadaş. Böyle insani sohbet... ...beraberlik işte... ...muhabbet. Evet. Samimi... ...ihlaslı bir insan Hasan Can... Evet. Yani kıymetli bir devlet adamı, Yavuz Sultan Selim Han'ın da danışmanlarında. Şirpençe hastalığına yakalandığında sırtında tabipler tedavi için çubanı işte yok ediyorlar ama bir delik açılıyor küçük, oradan bakınca akciğeri gözüküyor. Allah ım. öyle söylüyorlar. Evet. Mübarek. Arslan gibi bir padişahın Arslan pençesiyle yıkılması çok büyük manalar ifade eder. Evet. Öyle. Şiir pençe, arslan pençesi. Arslan pençesi, çıban. Padişah da arslan gibi arslan padişah. Arslan gibi padişah. Ya. hikmeti ilahi. Ölecek tabii, vefat edecek. Sık sık solumaya başları, Böyle. Böyle soluyor. Evet. Kişi ölürken son nefesini vermez, alır, ondan sonra ölür. Evet. Biz yanlış olarak son nefesini verdi kelimesini kullanıyoruz. Verdi değil, aldı. Aldı. Çünkü ölüm doğuştur. Doğuş nefes almayı gerektirir. Biz ölünce ahirete doğmuyor muyuz? Evet. O zaman ölüm diye bir şey yok, doğuş var. Doğuş. Bir doğuş yaşamıştık, yeni bir doğuşa geçiyoruz. Dolayısıyla ölüm bize göre izafi bir kavram. Allah zamansızlık aleminde olan Allah'ta hay vardır değil mi hay? Evet. Sürekli ölülük var mı? Yok. Bize göre ölülük. Biz bilelim diye ölü kelimesini anlatıyor. Bir dirilik formundan diğer bir dirilik formuna geçiyoruz. يَنْتَقِيلُونَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دارين Peygamberimizin dediği gibi bir evden diğer bir eve göç etti. ...şu evden şu eve taşındığı olayını yaşıyoruz. Hiç bir oluştan başka Tabii. bir oluşa geçiyor. Var, oluş. var oluş. Kâne ile anlatılabilir de... ve kiyan. Niye evet. kâne, keynuniyet, kiyan, kevün... ...bunlarla anlatıyoruz. Kuntüm evvâ evet. emvâten... ...sümme ahyeynâkum. Siz bir zamanlar... ...ölüm kânesinde... ...var oluşundaydınız. Evet. Acaba o egzistansı mı ifade ediyor beğenği mi ifade ediyor? Bunun üzerine keramci mentalitesi içerisinde uzun uzun konuşmalar yaparız, felsefeci mentalitesi içerisinde uzun uzun konuşmalar yaparız, tasavvuf mentalitesi içerisinde de uzun uzun konuşmalar yaparız. Çünkü küt madden ölü oluşunda idi. Evet. Hani ölüm yok oluştu değil, var oluşu. Un formlarından birisi. Mevut. Var oluşu, evet. Hayat var oluşu, bir var oluş. Yokluk kelimesi yok. Adem kelimesi yokluk manasına gelmiyor. Muhterme Hazretlerinin düşüncesinde biliyorsunuz. Evet. Adem varlıktır. O da varlık. Ama şu andaki bizim varlık algımıza göre olmayan bir varlık alanı. Biz mesela şu anda buradasın değil mi? Evet. evet şunu söylüyorum, şu benim gözümün kabı. Bakın görüyorsun. Gözlüğüm burada. Gözlüğümün kabı da burada. Bakın, bakın, burada. Evet. Burada. Bu burada. Bir zamanlar bu gözlük kabı neredeydi? Fabrikadan çıkmış. Ne zaman? Üzerinde yazıyor. İsveç'te, Allah razı olsun, İsveç'te diyelim, hediye eden Allah razı olsun bunu. Evet. Gözüm daha iyi görüyor bununla neydi ismi? Seyfettin. Seyfettin abi hediye etti evet, bunu bana. Hı, ne güzel. Ama İsveç'te yapılmış. Ne zaman? Hı. 2017 senesinde yapılmış. 2018'de bana geldi. Ulaştı evet. Bak şu anda kullanıyorum. Seyfettin abiden. Allah razı, Allah, olsun. Allah razı olsun. Peki daha önce bu neredeydi? Bu gözlük. kabı Allah'ın bilgisindeydi. Allah'ın bunun var olacağını yapılacağını ...bunun masnu olacağını şekillendirilip, biçimlendirilip imal edileceğini Allah biliyor mu? Tabii. Allah'ın bilme, bilicilik öznelliği içerisinde bu nesne olarak bilgisi onun bilmesinde var mıydı? Vardı. Var. Yani gözlük, kabının olacağını, şeklini, biçimini Cenab-ı Allah'ın bilgisinde... ...var olduğunu ve ezelde Allah'ın bunu bildiğini biliyoruz. Şimdi şu anda gördüğüm kap ile... ...bunun bilgi hali, Allah'taki bilgi hali. Evet. Aynı mı? Aynı değil, gayre Değil. Ama gayrı da değil, aynısı. Evet. Ne ayrı, ne gayre. Ne ayrı, ne gayrı. Allah'taki bunun bilgisi knowledge. Bu elimdeki information. Evet. Bu elimde tutmuş olduğum gözlük kabı bana bilgiyi taşıyor. Information, bilgi taşıyıcı anlamına geliyor. Neyin bilgisini taşıyor bu? Bu kap, bu şekil, bu gözlük kabı Evet. ezellerde, Allah'ın ezeli ilminde bilgi olarak vardı. O bilgi ortaya çıktı, information, o knowledge. ...o bilgi ortaya çıktı... ...üç boyutlu bir hale geldi... ...işte o... ...hakikati orada bu gözlü kabının... ...bu gölge bir varlık... ...hakikati Allah'ın katında... ...onun dilinde... ...onun için bunu ben, ben... ...ne... ...ma... ...bu ne... ...lime... ...niçin... ...keyfe nasıl... ...kem... ...kaç... ...bir takım sorular soruyorum... He. ...ve ilim... ...logos akılla dünyevi olarak birtakım yapılış malzemelerini öğreniyorum ben bunun elimdeki bu malzemeyi. Peki bu elde ettiğim bununla ilgili soru sormak suretiyle bunun kantitatif ve kalitatif özelliklerini akli olarak ortaya çıkarma dönünce bunun var olduğu Allah'ın katındaki bilgisi ile göze kulağa beyne bu dünyaya hitap eden logos ile alakalı loji ile alakalı şu gözlük kapının dan elde ettiğim bilgi ile Allahü Teala'nın katındaki bunun bilgisi aynı mı aynı değil değil burada da elde ettiğim bu bilginin hakikati gözlük ün hakikati Allah'ın ilminde evet. bana bu gözlük kabı değil bunun hakikati lazım. Bunun ağırlığı var, rengi var, külüsü var, bir şey var, şekli biçimi, geometrisi, var, aritmetiği, he? biçimi, modası, dem mi? formu var. Tabii. Ama formsuz, şekilsiz bir varlık olar. Allah'ta bilgi soyutluluğu halinde var. O zaman bana bu eşyadan fayda bu bir ayettir. Bu benim hakikatime git diyor. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster diyor peygamberimiz. Evet. Yani. Bu gözlük kabının hakikati Allah'ın ilminde bu gözlük kabının bilgisi oraya ulaşıyorsam işte o hakikati benim insanlık hakikatime fayda sağlayacak bir hakikattir. Benim hakikatimi inşaada kullanacağım madde mi? Gözlük kabının kendisi değil maddi yapısı değil. Bunun ifade ettiği Allah'ın katındaki bilgisi yani bunun hakikati. Eşyanın hakikatini bana göster yarabbi diyor peygamberimiz. Evet. Gösterince ne olacak? Eşyanın hakikatini. Peygamberimiz eşyanın kendisi değil. hakikatin üzerinden kendi hakikatinde oluşacak. Hakikate talip yani. Tamam. Eşyaya değil. Eşya, hakikati... Hakikatine talip. Evet. Allah katındaki özsellik. Allah katındaki ayn, Allah katındaki hakikat. Allah katındaki nomen. Allah katındaki şakilesi. ...artık hı hı. ne dinle ne diyorsanız... ...bir çeşitli isimler... Koy. ...bunlar hep eksik anlatımlar aslında... ...işte... ...burada bizim anlatmak istediğimiz husus... ...biz... Allahü Teala Hazretlerini... ...kalbimizde şayet... ...bulunduruyorsak, iman ettiysek... ...biz... Evet. ...ben... şey işte ben kül olum, bir insanım görüyorsun... İryar ...bir adamım ben, beni görüyorsun... ...benim hakikatim... Eğer bende iman varsa, benim hakikatim seni inşa eder. Benim Mürşid-i Kamil'imin iç aleminde Allah iman olarak böyle e, metafizik bir form halinde tekamül etmiş, büyümüş. mürşid Kamil kendi iç aleminde, inanç aleminde Allah'ı çok büyük inşa etmiş. Ben de onu kadar büyük inşa edemedim. Ona intisap ettim ki benim içimde inşa ettiğim Allah'ı, ...büyütebilmek, yani imanımı artırmak için evet. onun büyük imanından alındı yapacağım. Onun imanı büyük olduğu için benim öğretmenim o. Benim imanım ona göre az ve küçük ve yetersiz ve kemale ermediği için... ...ben onun öğrencisiyim. Evet. Ben müridim. Bana Allah öğretecek. O zaman şeyhimin etik kemiği değil, kalbindeki iman onun hakikati değil mi? Evet. Evet. Ve Allah'ın ezeli ilminde o imanın hakikati arkeler halinde nomen özsel olarak mevcut değil mi? O imanı elde edeceğim. O iman üzerinden ta Allah'la alakalı bir yapılanmaya gireceğim. İşte içi dışı Allah'la dolmuş. Yani Allah'ı öznelleştirmiş. Allah'ı de özselleştirmiş. Evet. Allah u Teala hazretleri ...nin rengini almış... ...insibag... İnsibag. Evet. ...yani sıvıkat Allah... ...fıyanı fıtrat Allah... ...Allah'ın fıtratı... ...Allah'ın sıvıkası... ...Allah'ın rengi ile renklenmiş... ...ve Allah'ın rengine boyanmış... Evet. ...boyanınca da renksiz olmuş Allah gibi... ...çünkü Allah'ın rengi yok... ...Allah dostları renksizdir... ...biz hep renkli renkliyiz... Rengsizlikte bütün renkler vardır. İşte bu noktaya gelen birisi Hasan Can'la bağlantı pa kurarak tabii, evet. Hasan Can la ilahe illallah de diye evet. Yavuz Sultan Semi söylüyor. O da tebessüm mü ederek dönüyor diyor ki sen bizi kiminle zannediyordun ki diyor. Evet. Çünkü Sümbüliyet tarikatından halvetilikle alakası olan bir derviş padişahtır Yavuz Sultan Selim. Hanım. ...sürekli murakabe derslerinden dolayı... ...sürekli Allah'la beraberliği elde etmiş... ...bir iman seviyesinde olan insandı. Evet. O iman seviyesinde olduğu için... ...o iman seviyesinde olduğu için... ...la ilahe illallah denmesine gerek yok. Çünkü zaten Allah'la beraber. Evet. Değilse Allah'la beraber ol denilir. E zaten Allah'la beraber. Öyle. Burada da o Yavuz'un söylediği gibi... ...sen bizi kimle beraber zannederdin evet. diyor... Aynısı buradan. Burada yani benzer halinde. Bu Hasan Müzeyin anlattığı gibi ona Yakup Nehrejurie dedim ki Yakup Nehrejurie. Evet. La ilahe de. Çünkü hadis-i şerifte la ilahe illallah. Hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerimler dikkat edin hep avama göre taban bir zemin İslam'dır. Evet. Taban veri datasına sahip bir İslam onun daha yukarısına sıçrama yapanlar o zeminden başlamak zorunda. O bir avam zannederek avam değil gerçi havas olduğunu biliyor havası. ama Hı. la ilahe illallah Hı. yahu adam zaten la ilahe illallah diyor. Özünü elleştirmiş. Tebeden tırna Allah'ın rengiyle renklenmiş. Sıbıkat Allah'laşmış. Allah olmuş değil. Rengini almış. Fıtratı. O saf fıtratı elde etmiş. O da ister istemez ...başını şöyle bir döndürüyor... ...tebessüm ediyor... E ...ey Ebu Hasan... ...bu sözleri bana mı söylüyorsun... ...diyor... Evet. ...ölümü tatmayan... ...ölümsüz olan o Allah'ın... ...o azametine, izzetine yemin ediyorum... ...şu anda... ...benimle Allah arasında... ...bir tek izzet... Hicabından başka bir şey yok. Kendi acizliğimi hissediyorum. Anladım. Hissedince o da izzeti ile bana tecelli ediyor ve aramızda tek engel şu anda izzet perdesi. Başka bir engel yok. Yoksa onunla beraberim. Evet. Şu izzet hücabını kaldırdım derse kendisi Allah olmuş olur Haşa. Allah olamaz kimse. Evet. O Ama dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'ı öyle bir öznelleştirmiş ki onun rengini almış bir tek aramızda izzet hicabı var ben onunla beraberim diyor ve ondan sonra ruhunu teslim etti öldü Allah rahmet eylesin işte yıllar sonra Ebu Hasan Müzeyin yaşadığı bu olayı hatırladıkça elini sakalına götürür ve üzüntülü bir şekilde kendisine derdi ki ''Ey Müzeyyin'' kendisine seslenerek ''Ey Müzeyyin'' ''Hiç senin gibisi Allah'ın evliyasına kelimi şahadet şehadet edebilir mi?'' Ah, ''Ah ne kadar utanıyorum'' der ve ağlardı. Evet. O zaten Allah'la beraber Allah'ı bulmuş. Sen Allah'ı bul, Allah'ı bul ayrılma. Zaten yapışmış ayrıldı yok. Evet. Sen bunun farkına varamadın. Çünkü onun seviyesine değil geride kaldın bu haline ağla ey müzeyin diyordu. Kendine ağla diyor. Yani Allah'la beraberlikteki yani sürekli kalpte Allah'ı bulundurmak, sürekli onu hissetmek, yaşamak, özünelleştirmek. Parayı düşündüğün zaman Allah ötekileşiyor. Evet. Makam mevkiyi düşündüğün zaman Allah ötekileşiyor. Allah'ı düşündüğün zaman Allah özünelleşiyor içselleşiyor. Evet. Yani içinizde oluşum başlıyor. Bu önemli. O tarikata ilk girildiğinde rabıta emrediliyor biliyorsunuz. Rabıta yapın rabıta yapın rabıta. rabıta çok önemli. Tabii. Fevkalade önemli. Yapılması bu kuvvetli yapılması lazım. Evet. Burada Doktor Dursun Aksoy abimizin Allah rahmet eylesin değerli insan. Allah rahmet eylesin. Onun bir hatırası var. Yani burada Allah'la bütünleşmek ama ontolojik olarak değil tabii. Dikkat edin. O zaman ittihat olur. İttihat küfürdür. Onu iddia etmiyoruz. Arada izzet hicabı her zaman var yani. İzzet hicabı her zaman var. Evet. Allah Allah sende sensin. Bitti. Evet. Allah ve kul. Hiçbir insan Allah olamaz. Aşağı. Allah korusun. Allah koru. Doktor Dursun abi Söğüt işte ilçesi var Bilecik'in Bilecik. oraya gidiyor orada Söğüt'e Bilecik'e gidiyor 3-4 tane askerlik şubesinde askere alınacak askerlere tam e, sağlıklı, yarım sağlıklı sakat askerliğe elverişli raporlar hazırlıyor evet. tabi vali muavini olması gerekiyor Hükümet tabibi olması lazım, kendisi de askeri üsteyimen tabip. Evet. Ondan sonra yine bir devlet hastanesi doktora gerekiyor, dört kişinin kontrolü altında yıl 1948. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi yılları. Tabii orada yapması zor bir iş yani bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz, topal mı, sakat mı, düz taban düz taban mı, kilosu kaç, görme kabiliyetine, duyma kabiliyetine bir hastalığı var mı, kalıcım mı, değil mi, geçici mi, geçici hastalık varsa bir dahakine bir daha gel diyoruz diyor. Biraz detaylı yani. Evet deta çok detaylı, evet. çok ince ve tespit etmek de zormuş. 2006 senesinde bana yazıp yolladığı hatıratı vardı. 48 sayfalık. Evet. Dün evde o kısmını yazmıştım. Aklıma geldiği için. Hem de rahmetle analım. Doktor Dursun ağabeyi Medine'de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ramazan ayında. Allah rahmet eylesin. Birisi biraz bilen bir yarbay öğretmiş. Şöyle şöyle yap demiş. Onu tuttu notlara bakmış. Onu uygulamış. Diğer doktorlar da ona uymuşlar. Raporları hazırlamışlar. Evet. Ama ilk defa hayatında yapıyor böyle bir şeyi ve bilmiyor nasıl yapılacağını yermemalık bir bilgiyle beraber yapmış. Ve hazırladıkları raporların o kişi askere alındıktan sonra askeri hastanede bir kontrolden daha geçiyormuş. Bir orada kontrolden geçiyor. Tabii. Yani heyet raporu evet. diye bir şey. Gönderiyorsunuz. ...ne olur ne olmaz diye bir heyet raporu da gerekiyormuş... ...askere gittikten sonra. Evet. Askeri hastaneler genellikle... ...yüzde yirmi... ...raporlar reddediyormuş. Yani her yüz askerde... ...verdikleri kararın yirmisinin... ...reddi sonradan geliyormuş. Evet. Biz de diyor, herhalde bizim raporlarda... ...yüzde yirmi bir eksiklik çıkar. Öyle bekliyoruz diyor. Ve... ...baktık netice geldi diyor... Evet. ...yani bir buçuk ay... ...asker alımı yapmışlar... ...dört tane... ...üç ilçede bir ilde asker alımı... ...bir tane iade yok... ...askerlik şubesi... ...başkanı Yarbay... hayret etti diyor... ...ya ilk defa oluyor bu Dursun Bey dedi diyor... ...hepsini kabul etmişler... ...hepsini kabul ettiler... Evet. ...halbuki şu ana kadar yıllardan beri ben buradayım diyor... ...daha önce başka askerlik şubelerinde yaptım... Bu askere gidenler askeri hastanelerde tekrar bir muayeneden geçiriliyor ve yüzde yirmi genellikle iade olunur. Hiç iade yok. Tebrik ederim bu uzmanlığı nereden elde ettiniz diye bana sordu diyor. Evet. Ben de efendim işte Allah'ın yardım dedim diyor. Ama sonradan meseleyi anladım diyor. Bir kimse hakkında bir asker hakkında rapor vereceğim sırada. ...karar aşamasına geldiğinde... ...Rahmetli Sami Efendi Hazretlerine... ...ruhani... ...irtibat kurmaya çalışıyorum... ...ve... ...kendimi onun gibi hissediyorum... ...o hissettikten sonra... ...karar verip... ...kararı ondan sonra yazıyorum... ...yapmış olduğum, vermiş olduğum... ...kararlarda... ...ve neticelerde... ...tamamında rabıtayı uyguladım diyor... Ve sonunda, evet, yapmış olduğumuz e, uygulamaların hepsi de isabetli, e, isabetli olmuş diyor. Evet. Rabıtanın gücüne bakın diye de kendisi söylüyor... Evet. Ben yapmadım. Bu işi ...şeyhime yaptırdım. Yani ben aradan çıktım ve bu konuda ben efendim söyleyeyim bilgisizim yokum karar siz verin efendim. ...bu boyutlarda gezdim, dolaştım... ...rabıtam yaptım... ...almış olduğum kararların hiçbirisi... ...o... ...askeri hastanelerdeki... ...yapılan muayenelerde... ...gerisin geriye gelmedi... ...hiç şüre vermedi... ...askeri hastanelikte çalışan... ...askeri hastanede çalışan... ...doktorlar bile bu işe ayrı ettiriyor... Evet. ...onun için... ...rabıtanızı çok kuvvetli tutun diye... ...ısrarla tavsiye etmelerin... ...arka planda bu... Allah'ı seven bir insanı sevmenin sağladığı fayda buysa... ...Allah'ı sevmenin sağlayacağı fayda nasıl olur? Ne kadardır ya? Yani? İşte nakşibendilikte ve tar tarikatlarda bazı genel kurallar vardır. Fena fiş şeyh diyor. Şeyhte fani olmak ne demek? Şeyhimin sahip olduğu iman var. O imanın rengini kazanabilmek. Ondan sonra... Fenafir Rasul değil mi? O geliyor. Evet. Fenafir Rasul. Peygamberimizin sahip olduğu iman ne? O imanda fani olmak. Yani onun rengini kendi kabiliyetimiz oranca almak ve onun rengiyle renklenmek. Önce şeyhimizin rengiyle, sıbıkasıyla sıbıgalanmak. Evet. Ondan sonra Peygamberimizin rengiyle renklenmek, sıbıgalanmak. Ondan sonra imanın gerçek merkezi olan Allahü Teala'ya teslim oluyoruz. O kendisi bizi nasıl inşa ediyorsa, kendisi bizde nasıl bir şey vücuda gelmesini istiyorsa kendimizi ona bırakıyoruz. Bizi kendisine o benzetiyor. Onun rengini almamıza sebep biz değiliz o. Ama önce şeyhimizin rengini aldık. Ondan sonra peygamberimizin rengini aldık. ...Allah'a yürüyüş yaptık... ...siz Allah'a, biz bana bir adım gelirseniz... ...ben size on adım gelirim... ...siz bana... ...şayet yürüyerek gelirseniz... ...ben de size koşarak gelirim... Evet. ...böyle söyleyeyim Allah? Söyleyeyim. Söylüyor. İşte... ...Allah'ın rengini almış... ...bir şey efendinin... ...Allah'ın rengini almış... ...sıbkasını almış... ...rengini almış... ...şeyhine rabıta yapması demek... Allah'ı rabote yapması demektir. Evet. Dolayısıyla Allah'ı seveni sevmek ile Allah'ı sevmek arasında hiç fark yoktur. Biz Sami Efendi Hazretlerini seviyoruz. Biz Musa Topaş Efendi Hazretlerini seviyoruz. Biz onları sevmekle Allah'ı seviyoruz. Yani onların sevdiklerini seviyoruz. Evet. Biz onlara değil kalplerindeki geliştirdikleri kemale erdik erdirdikleri iman işte onda fani oluyoruz. Evet. O imanın rengini kazanmaya çalışıyoruz. O imanla imanlaşmaya çalışıyoruz. Başka bir şeyle değil. Ondan sonra peygamberimiz önce Erciyes Dağı'na tırmanıyoruz. Çünkü 3917 metre yükseklikte. Ondan sonra Süphan Dağı'na gidiyoruz. 5100 metre yükseklikte. Ondan sonra Ağrı Dağı'na 5600 metre yükseklikte. Direkt büyük dağa tırmanmak çok zor Ağrı Dağı'na. Evet. Ona, onun için önce küçük dağlarda dağcılık eğitimi yapmak lazım. Kendimizi geliştirmek lazım. Geliştirmek lazım. Önce şey efendi üzerinden iman alımı. Çünkü iman arttıkça insan üzerinde yaptırımı da artar. Evet bize yaptırım gücünü Allah olan imanımızın seviyesi belirler. İmanın ne kadar güçlüyse yaptırım gücü o kadar fazladır. Namaza kalkarken eskiden tembel kalkıyordum. Şimdi neşe içerisinde kalkıyorum. O zaman da imanım vardı. Ama izâ kâmû iles-salâti kâmû kisâle. Namaza kalkıklardan tembelaki kalkarlar. İsteksiz kalkarlar diyor ayet-i kerimede. Şimdi bende ne oldu acaba? Eskiden tembelce kalktı namaza, bir heyecanla kalkıyorum. Bakıyorsun fena fillah mertebesinde iman daha da büyüdüğü için böyle ezan okununca sararıyor. Yüzüm sararıyor. Emanet vakti mi geldi? Allah'a ödemem gereken bir borç var. Hemen bende bir hal değişikliği oluyor. Peygamberimiz Hazreti Aişe annemiz diyor ya. Peygamberimiz bizimle tatlı tatlı konuşurdu diyor. Böyle seninle beni güzel tatlı güzel konuşmalarımız olurdu diyor. Bir bakardık diyor. Bilal ile Habeşî radıyallahu an Allahu ekber sesini duyardık. Peygamberimiz Allahu ekber sesini duyar duymaz bizimle konuşmasını keser diyor. Evet. Sanki biz 50 yıllık bir yabancıymışız gibi bize yabancı kalırdı diyor. Çünkü bizi seviyor. ...Allah'ı bizden daha çok daha seviyor. Çok, daha çok, daha çok seven birisi çağırıyor. Daha çok sevdiği birisi çağırıyor. Hazreti Ayşe'yi seviyor... ...Allah'ı seviyor. Ama Allah'ı Hazreti Ayşe'den daha çok seviyor. Büyük güneş doğunca... ...ay kaybolurmuş. Evet. Yıldız kaybolurmuş. Bir, bize yabancı gibi davranırdı peygamberimiz... ...şaşırdık diyor. Konu en önemli bir konu bir olsa... ...keserdi bıçak gibi... ...hemen kalkar... ...bir ciddiyet gelir kendisine... ...o yumuşaklık hali gider... ...bir böyle yapısında... ...şey meydana gelir... ...ciddiyet böyle aşırı bir... ...vakar hali oluşurdu... ...hemen abdestini alır... ...sünneti kılar... ...ondan sonra camiye geçer diyor... ...bizi bir anda unutur ve bırakırdı diyor... ...çünkü daha büyük sevgili çağırıyor... ...büyük sevgili çağırınca... ...küçük sevgililer... ...terk edilir... Evet. ...bizim büyük sevgililerimiz para olduğu için, altın gümüş olduğu için, Fenerbahçe olduğu için, ezan okunurken yasa yazanı, dünya kupası maçları oynanırken, dünya kupası maçlarını izleriz biz. Evet. Allah'ın ezan okunan, yasa ezan okunan müezzin sesine kulak vermeyiz. Hayır, Çünkü maalesef. futbolu Allah'tan daha çok seviyoruz. Allah olmasa da olur. Namazı geç kulsak da olur. Fetva'yı uydururuz. Hep ikinci plana atarız Allah'a. ...sen ikinci planı Allah'a attıkça... ...Allah da seni ikinci plana atar... ...maç önce geliyor çünkü... Evet. ...maçı daha çok seviyorsun... ...efendim söyleyeyim... ...Brezilya'nın attığı goller... ...2-0 yendi ya... ...attığı goller... ...sen kafan ona takılmış... ...Allah'ın azametine takılmamış... ...ilgini çekmiyor... ...o goller çok önemli... ...Allah'tan daha önemli... Onun için senin maçını izle... putuna tapın... ...tapındıktan sonra gel vaktinden bir saat geç olarak yas namazını kılabilirsin. Bu namaz kılanın hali. Bir de kılmıyorsa tabii. Heh. Namaz kılanın hali. Evet. Biz bir zamanlar iyi hatırlar. Sohbeti 11'de yapalım diyor. Ya Biz sohbeti 10'da yapıyorduk. Sohbet başkanı dedi ki bu anlatım olay 30 sene önce ait bir olay. Evet. Bunun Kahramanları da şimdi mezarda Allah rahmet eylesin Allah rahmet mezarda eylesin. atıyorlar. Sohbetin başkan dedi ki ya Dünya Kupası maçları başladı ya maçlar biter bitmez sohbeti yapalım diye rica geldi arkadaşlardan gençler şey. gençler de pek hani öyle pek salabet falan kuvvetli olmaz ve Dünya Kupası maçları sırasında maç bittikten sonra veya maç başlamadan önce sohbetimizi başladık bitirdik. Evet. Sohbetimizi namaza göre ayarladık, maçı sohbete göre ayarlamadık, diyor. Bu havas tabakasının zavallı hali bu, bizim gibilerin hali bu. Avam dediğimiz insanlar ne yapsın burada? Hepimiz yerde sürünüyoruz. Al birini, vur öbürüne. Allah önce beni ıslah etsin. Allah benim önce benim yanlışlarımı gidersin. Çünkü kendimi ben beğenmediğim için Onun Esta, bundan dolayı Hı. gündeme getiriyorum yani konuşmam tesir etmiyor çünkü yapmadığım şeyi anlatıyorum ben yani ben bir yalancıyım estağfurullah. ne tesir edecek ki yaptığım bu konuşmalar Allah razı olsun hocam hocam çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık muhtemelen dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz efendim bir programın daha sonuna geldik bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın efendim